Bu bireyi beğenirseniz başkaları desleyecek. Allah razı olsun ey Şimdi ben böyle biraz farklı bir sülalede dünyaya geldim. Şimdi e, öyle olunca hakikat arayışı da böyle farklı oluyor. Yani çok böyle bu meseleleri çok ayrıntılı bilmeden biraz insan dünyaya geliyor. Şimdi böyle olunca e, çok uzun süre böyle şeyi aradım. Hani hakikat nedir, nerededir falan. Tabi böyle bilirsiniz. Öncelikle yaşı genç olan biri. Böyle bir hakikate meyledince eline önce Kur'an meyalini alır. Sadece meyal ama. Sadece. Böyle alır okur böyle bir mucize bekler. İşte duvar yarıldı mı? Bir yıldız kaydı mı? İşte, gece rüyamda bir şey olacak mı falan. Önce belli bir sürem böyle geçti biraz? Kur'an meali okuyorum ve çok vesvese geliyor. Sadece meyal okuduğum için. Saf meyal okuduğum için. Hani başka şeyle kuvvetlendirmediğim için. Neyse, ondan sonra oraya gidiyorum, hakikat dinliyorum, buraya gidiyorum, hakikat dinliyorum. O dönemler böyle e, lisenin başlangıcı dönemlerindeydi, yanılmıyorsam. O dönemlerde şey, Mersin'de Mudat Camii var, biraz meşhur bir camidir. Onun bile güzel bir çay bahçesi vardı, o dönemler içerisinde. Vakit namazlarına Mudat Camii'nin o oraya giderdik. İşte orada çay çorba içerdik. Namaz çıkışı böyle abiler falan gelirdi. Kimi böyle bir cemaat ehli kiri, kimi bir tarikat ehli, kimi bu kelam diye duymuşsunuzdur, kelamcı derler. Hani. Ee, İslam'ın biraz daha felsefeye mütahillik meselelerini ele alan hatta e, böyle komik sahneler oluyordu. Mesela bu kelamla çok ilgilenen abiler oluyordu. Mesela onlara böyle basit bir soru soruyordum. Hani abi namazda şu parmağı nasıl yapalım falan. Şimdi bu konuda Spinoza'nın görüşlerinin Dekars'ta çarpışmasını alırsak eğer yani bu konuda Freud'un da cümleleri çok önemli falan falan böyle isimlerden konuyu anlayamıyorduk. Hani ya abi o parmağı sorduk falan diye böyle 3 saat boyunca isimler zikrediliyordu. Bir gün de şöyle bir şey olmuştu yani. Şimdi ben o dönemlerde hani insan biliyorsunuz daha e, biraz saf bakıyor olaylara. Şimdi bir gün e, yine Muğdat Camii'ne gidik. Vakit namazı kıldık, camiden çıktık. Baktım tartışma çıkıyor. Tartışmada böyle Ehli tarik bir abimiz vardı. Hep böyle masada sohbetleri falan dinliyorduk. Sahabe anlatıyordu Allah razı olsun ondan. Böyle baktım tartışma büyüdükçe büyüdü. Yani böyle iki grup neredeyse namaz çıkışı birbirine geçiyor falan. Diyor, Aa dedim Allah Allah hayırdır yani çok büyük bir şey olması lazım dedim. Neyse tam böyle masada gittim yanlarına. Konu böyle sürekli o dinlediğim abi olayın müsebbibiymiş ve şöyle bir konu çıkarmış yani. Bu bahsettiğim ne 15 yıl falan öncenin olayı belki de. Şöyle bir konu anlatmıştı. Yani niye olay çıkardığı ile ilgili. Hani biz namaz kalırken döndüm kıbleye uydum imama diyoruz. Tam da böyle biliyorsunuz hani oturma esnasında parmak böyle la ilahe illallah derken hani hanifiler çoğu zaman kaldırıp indirir. Şafi arkadaşlar direkt namazın bitimine kadar tutabilirler. Hani döndüm kıbleye uydun imama diyorsun. İmam parmağımızı da şu an yani uzatıyor da sen uzatıyorsun diye ortalığı birbirine katıyor amca. Yaşlı amca. İmam parmak uzatmadı sen uzatamazsın bu şirktir. Gül arttır şudur budur böyle ortalığı yıkmış. Ondan sonra dedim ki böyle kabalık İslam böyle olamaz dedim. Yani bu kadar ufak bir meseleden camideki bütün insanların huzurunu kaçırabilecek kadar düşüncesizlik olamaz dedim. O dönem üzmüştü. Bir de ben o dönem bizim Fatih Ünal var benim şeyden çocukluktan arkadaşım. Fatih Ünal bana ilk Risale-i Nurları hediye ediyor. Mehmet işte oku falan diye. Ben de böyle okuyorum sürekli Risale-i Nurları ama bir şey anlayamıyorum gerçekten. O zaman internet falan da bu kadar kullanıma açık değil. Hani bilmediğim bir cümleyi, bir videoyu izleyin falan. Böyle bir şansımız da o dönemlerde çok yok. Ama böyle hani bir kıza sevdalanırsın. Ee, helal cihette söylüyorum. Biri dese ki ya bu daha güzel değil mi? Evet ama benim Önümü onu seviyor dersin. Biri dese ki ya bu daha işte damağı iyi değil mi? Mesleği iyi değil mi? Evet tamam ben bunu seviyorum dersin yani. Niye sevdiğini çok açıklayamazsın. Ee, çok sebepleri dairesine sığmaz ama onu seversin sen. Risalnur da böyle oldu bende. Ya yani Nur'la tutuldum ama böyle niye tutulduğumu biri sorsa bak bu böyle böyle tam anlayamıyorum ve Risalnur okuyup onu da e, okuduğum risaliyi de böyle çok ayrıntılı anlayamıyorum. Çünkü bir altyapım yok, eski bir bilgim yok. İşte günde birkaç sayfa okuyorum. Tekrar söylüyorum yani kısım kısım yine böyle çok tesir ediyor ama tamamen anlayamıyorsun. Mesela o dönemlerde böyle yine Risalnur okurken Risal böyle mülk ciheti ve melekut ciheti diye iki kelime geçer. Ee, mesela mülk Mül, hani mal, müttelller ya mülk görünen kısım demek. Melekut'tan melekler kodlayın. Görünmeyen yani gaybi kısım. Mesela benim bedenim mülkken ruhum melekuttur. Yani bu anlaşıldı herhalde değil mi Sinan? Ya bu kadar örnekle ben bunu 6 ay boyunca insanlara sordum. Abi Risal böyle bir cümle geldim ne demek? Sahabe hayatı anlatan oldu. Uhud harbini anlatan oldu. Bedir harbini anlatan oldu. Ashab savaşını anlatan oldu. Hudeybiye barış anlaşmasını anlatan oldu. iktisat ilmini, aile hukukunu, İslam'da miras dağılımı bunu anlatan oldu ama buna cevap vermediler. Yani çok yorulmuştum artık anladın mı Sinan? Böyle daha ince meseleleri merak ediyordum. Kavramları merak ediyordum ama bizim yani bana denk gelen zümrede bunlara tam cevap verebilecek denk gelmiyordum yani. Yine Allah hepsinden razı olsun. Ama benim sorduğumla verilen ilaç, benim hastalığımla tam uyumlu değil diye. Yani hani zaman diyor ya muktezai hale mütabık davran diyor. Hani gereken hale göre davran diyor. Yani yanına esrar içmiş bir adam gelirse sen de ona sadaka çok faziletli diye bahsetsen belki o onun dermanına tam karşılık gelmeyebilir. Benim de böyle bir hal almaya başlamıştı hayatımız sürece. Elim açıp dua ediyordum böyle. Diyordum ki Allah'ım bu gönderdiğim bütün kullardan hamd olsun. Ee, ben şu an Arapça bilmiyorum ya Kur'an'ın sadece mealli okuyunca da biraz vesveseye giriyorum. Ee, abilere soru sora sora da bütün cevapları alamıyorum? Sen bana yardım et ya Rab. Böyle dualar ediyordum, ediyordum, ediyordum. O dönemde yine risale okuyorum ama çok anlayamıyorum böyle. Neyse aradan vakit geçti. İyice hem Risale açılmaya başladı hem de üniversite hayatımda, lisenin sonlarına doğru hayatımda böyle gerçekten Risale'yi böyle bilen kardeşlerim, arkadaşlarım denk geldi ve bizler birbirimizle mütalaa etmeye, müzakere etmeye başladık. Şimdi bir insanla yarım saat risal Nur konuşunca bakıyorsun 3-4 tane kelime kapıyorsun. E başka gün konuşunca 3-4 kelime daha kapıyorsun, dili öğrenmek gibi. Bir bakıyorsun senin konuşman bile Risale-i Nur'dan olmaya başlıyor yani. Çünkü neden risal i Nur dediğimizi anlayayım. Risale-i Nur'daki kelimelerin birçoğu Kur'an'i kelime. Bu yüzden onu anlayınca böyle bir gün bir ayeti sesleniyor sizce dinleyin. Hani yakalayabilirsiniz. Ayet bile ne demek istiyor onu yakalayabilirsiniz. Burası çok keyif verici bir şey. Çünkü çok fazla e, Arapçadaki terminolojik kelime, kelimeleri barındırmış ve bunları ders vermiş bir tefsir Risale -Nur. Şimdi benim hikayem gibi farklı şekilde Risale tanışan vardır. Mesela beni en çok etkileyen de şu oldu yani. bir Nur'a böyle çok e, rahmetli bir Ahmed abi vardı. E, böyle o vesile olmuştu. Bir dönem şöyle bir şey olmuştu. İşte e, lisenin başlarında tanışıyoruz böyle. Mersin'de bir tane abi. O dönemde bir şeyim böyle yani. E, böyle biraz gayrimeşru bir hayat içerisindeyim. E, kötü şeyler yapıyoruz bir de şeyim yani böyle insanları seviyorum evde ama hani ergenlik böyle biliyorsunuz. Çok kavga bela şöyle böyle bir hayat. Gidiyorum neyse bu Ahmet amcanın dükkanı. Kardeşim selamünaleyküm, aleykümselam neredesin falan. Abi Elbistanlıyım annem Sivas şarkışla babam Elbistan şu bu falan filan. Bizim o Mersin'de de hep karışık olduğundan memleketten kültür bilinir hemen yani. Dedi sen dedi kardeşim Alevi misin dedi. Aleviyim dayı hayırdır falan dedim böyle racon oldum. Yani hani o zamana kadar hep şey olmuşsun ya. E, alevi kötü falan filan böyle garip garip şeyleri. Aleviyim dayı hayırdır falan dedim. Tüh biz şimdi ne yapacağız dedi. Ulan bu böyle diyece ben dedim delilendim. Dedim day yani ya ne var da ne yapacaksın falan tıpçığım nasıl yap, ne yapacağız biz sana nasıl yetişeceğiz dedi. Sen Ehlibeytsin. Maşallah ne güzel adımlar atıyorsun. Bak bizim daha çok şey yapmamız lazım. Sana biz yetişememişiz dedi. Yani o gün bir cümle öğrendim. Üslup namustur dedi. Üslup namustur dedim. Yani bir insana böyle yaklaşmak var. Bir de yerin dibine sokarak yaklaşmak var. Yani çok fazla o cümleler ee, dönüş şeylerine vesile oldu. Ee, ondan sonra çok e, Risale okudu. Allah razı olsun. Yani burada şu önemli yani Risale'nin rol modeller de önemli. Çünkü maalesef bu asırda insan bir insanın yaptığı şeylerle elindekileri tanıma fırsatı bulabiliyor. Yani çok kaliteli bir adam e, dandik bir iş yapsın. Mesela Türkiye'de böyle çok tanındık bir erkek düşün Sinan. Pembe atlet giysin. vallahi 50 kişi giyer Türkiye'de. Der ki bu giyiyorsa bir hikmeti var. Yani kaliteli birinin elinde kalitesiz bir iş de kaliteli gözüküyor. Ama kalitesiz bir adamın elinde Kur'an gibi bir hakikat bile başkasının gözü düşük gelebiliyor ve önem vermiyor. Ya bu adam Kur'an okuyorum diyor ama kendi hayatı bile böyle diyebiliyor yani. O yüzden böyle Allah rahmetli Allah razı olsun Ahmed Ahmet abi gibi bir üslup bugün birçok şeylere belki vesile olmuş olabilir yani inşallah. Şimdi bu cihette baktığımda Risale-i Nur benim hayatımı çok değiştiren bir şey oldu. Yani cümlem kabalık olmazsa eğer benim hayatım şöyle ikiye ayrılabilir. Risale-i Nur'u tanımadan önce inandığım Allah veri risale Nur'u tanıdıktan sonra inandığım Allah diye. Çünkü gerçekten aralarında çok uçurum var. Şimdi bizi takip eden birçok kardeşlere de biz çok öneriyoruz yani. Niye öneriyoruz? Mesela senin elinde bir ilaç var. Alem, bütün insanlık bu hastalığa yakalanmış. Şimdi mesela insanlık böyle sevdiğiniz insanların çok ciddi bir derdi var ve sizin elinizde de bunların hepsine derman olacak bir ilaç var. Yani her insana bunu ulaştırmak istersiniz. Kardeşim bak bunu iş hiç kurtulursun, bu sana yararlı olur, bu şifa verir diye. Şimdi benim de bildiğim ilacın adı Risale-i Nur yani. Kur'an'ın bir tefsiridir Risale-i Nur. Ee, gerçekten Kur'an-ı Kerim'i anlamakta bir dürbün görevi görür. O hakikatleri çok güzel misallerle, örneklerle açıklar. Çok derin gelen konular, basit örneklerle senin kafana çok yatkın hale gelebilir. Ve bunun müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. O da Peygamber Aleyhisselam'ın hayatına, sünnetine çok ittiba etmiştir. Yani Risale'nin Kur'an'a bir araç olduğu için Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de Efendimiz Aleyhisselam'ı anlamaya bir araç olduğu için kıymetlidir. Yani bu ikisini Kur'an'dan ve Efendimiz Aleyhisselam'dan kopardığımızda hiçbir kıymeti kalmaz. Haşa estağfurullah. Yani onlar onları anlamaktaki en hızlı vesile. Yani buradan İzmir'e gideceksin. Otobüsle 14 saat, uçakla 1 saat. O uçak gibi düşünün yani. Benim en kestirme yolumu sağırıyor. Şimdi bizim de takip eden kardeşlerimizden en kıymetli bu olduğu için aslında mesela bize çok mesaj gelir, çok telefon gelir. Biz arkadaşlarla ilgilenip işe sonunda Risale-i Nur'u okumalarını öneririz. Çünkü biz onlara bir yere kadar omuz olabiliriz ama bir bizimle beraber videolarla beraber bir de kitaptan beslerseler kendinden şarjlı bir hale gelebilirler. Artık yolda kalmaz bir hale gelebilirler. Şimdi sen de okuyorlar ve şunu da soruyorlar zaman zaman. Abi biz bu Risale-i Nur'ları okuyoruz ama Risale-i Nur ne tarzda okunması lazım? Şimdi Risale-i okunmasının bana sorarsanız yani ben belki bunu anlatacak makam değilim. Sadece hani genç kardeşlerim belki buradan istifade edebilir diye konuşuyorum. Yoksa söylediklerim hatalı, kusurlu da olabilir. Aa, kusura bakmayın. Allah affetsin inşallah. Mesela Risale-i Nur'lar şurası çok önemli yani okunma tarzı muhtemel. İsali-i Nur'ları bilen bir grupla, İsali-i okurken bütün kelimelere vakıf, konular nerede vakıf, mesela ben müzakereyle okunmasını öneririm böyle bir grupla. Yani herkes bir şekilde İsali'ye vakıfsa kelime kelime, cümle cümle, böyle konu konu mesela bir paragrafı böyle bir grup 2 saatte 3 saatte okudum dese ben yadırgamam. Çünkü grupta herkes vakıf, herkes yeni bir kapı açıyor bunları anlatırken. E, bu bir okuma tarzı olabilir yani bilen bir grupla müzakereyle okunabilir. Mesela sizin bulunduğunuz mekanı, hayal hayalhanem gibi bir dershaneniz, çay içeceğiniz bir yer vardır. Buraya yeni bir grup gelmiştir. Yani bu gruba da belki biraz izah etmek icap eder. Bak burada bu örneği diyor, burada bu örneği diyor diye izah etmek. Çünkü izah etmezsek belki ilk etapta kelimeleri, cümleleri duyduğunda yadırgayabilir ilk etapta ya zormuş falan gibi de düşünebilir. Ee, mesela ben Lisan Nur elini alır almaz okuyup ben anlıyorum diyen arkadaşlar da gördüm. Elini aldığında abi biraz yardımcı olun diyen adam da gördüm. O yüzden yeni biri geldiğinde belki onlara açıklama yapmazsak kız kalabilir konu. Mesela bir de Bediüzzaman Hazretlerinden ders alır gibi konsantre olan olabilir. Mesela onların böyle sadakati yüksektir. Onlar böyle konuyu dinlerken sanki Bediüzzaman Said Nursi'den dinliyor gibi konsantre okuyorlar. Mesela böyle abilerimizin, kardeşlerimizin yanında dönelli okuma denen şey yapılabilir. Yani kitaplar dağıtılıp sırayla birazını sen, bir paragrafını sen, bir paragrafını sen bunu bu şekilde okunabilir. Mesela böyle bir konsantre olunan dönelli okuma denen yerde biri açıklama yapsa burada fuzuli olur. Çünkü yani ne anlatırsan anlat. O an insanlar üstadlarından ders alır gibi konsantre olmuşlar. Bu fuzuli olur. Ee başka evinde olmuş bir insan günde 10 sayfa, 20 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa kendi kapasitesine göre bizim başka şeylerde kardeşlerimiz var. Mesela bazılarının nefsi çok kurnaz hakikaten. 10 sayfa oku dediğimiz var. Bazıları demir gibi adamlar. 50 sayfa, 100 sayfa okuyan arkadaşlar var. Evde de böyle bireysel okumalar e, bu cihetlerde elzemdir. Bir de şunu söyleyeyim ya. Bunu çok soruyorlar da. Abi bireysel okuyor mu, nasıl okuyayım? Kardeşim ben şöyle öneriyorum. Bireysel okuyacakken meseleyi anlamak için oku ama anlamadığın yeri geç. Yani orada takılma. Çünkü nasibin bir sonrakindedir. Her sayfada bence bir iki kelime fazla lügattan yardım alma. Çünkü cümle bütünlüğü kopuyor. E, bu dil öğrenmek gibi de düşünebiliriz. Yani mesela bir sayfada çok geçen bir kelime var. E, sefine sefine sefine. Yani böyle sayfayı bitirdikten sonra neydi bu sefine diye ona baksan uygundur. Ama kelime kelime kelime kelime baksan cümlenin bütünlüğünü da alır. Mesela ben bir gün e, bu kitap yunus kitapları düzeltene ne denir? Editör. Editör değil mi? Ben bir kitap editörünün şeyini okudum yazısını okudum. Diyor ki bana bir kitap gönderdiler 300 sayfa. Hani onun amacı tasih etmek değil mi? Hata bulacak, kusur bulacak, 300 sayfalık kitabı tasar edip bitirdikten sonra anladım ki kitabın konusundan hiçbir şey anlamamışım. Kelime kelime kusur kusur baktığında kitabın ne anlatmak istediğini anlayamıyor insan. Anladın mı? O yüzden öyle Risale'yi okurken de kelime kelime kelime kelime. Yani o bugün 10 kelime çalışayım diye ayrı bir çalışma alanı yapılabilir mi? O konuşulabilir, tartışılabilir ama o tek şekilde okurken biraz zarar verebilir böyle fazla bakmak. Çünkü bir süre sonra bakıyorsunuz cümle yapısından manası çıkıyor. O kelimenin ne demek istediği çıkıyor. Bunu anlıyorsunuz mahiyetine. biz de biz sadece akıldan ibaret değiliz. Ruhumuz var, kalbimiz var, latifemiz var, sırrımız var. Hani bunların da hissesi var burayı da unutmamak lazım hani sadece akılla değerlendirmemek lazım bu da bireysel okuyan arkadaşlara önerim olur. Bunların haricinde bir okuma tarzı olabilir mi? Olabilir yani daireden taşmadan bir kişi kendisine göre bir teknikle geliştirmiş olabilir. Yani bu geliştirdiği teknikle tabi temel disiplinlerden taşmadan bu kendisine bir fayda olabilir ama tek tarz bu derse bundan başka okunmaz derse tabi burada bir yanılgı olabilir. Şimdi burada şuna dikkat etmek lazım yani hani İlla böyle okunmak lazım dersek e, biraz yanılgıya düşmüş olabiliriz. Çünkü herkesin e, midesi aynı olmadığı, aynı yemeği sevmediği gibi manevi midesi de bir değil. Kimi az önce bahsettiğimiz birinci teknikle anlar, kimi iki, kimi üç, kimi dört. Burada temel disiplinleri bozmamak çok elzemdir. Onun haricinde muhtelif şekilde okunabilir diye düşünüyorum. Mesela Bediüzzaman Hazretlerine baktığında, Üstadımıza baktığında duruma göre izah ettiği yer bulunmuş. Duruma göre böyle dönerli düz okuduğu yerler olmuş. Yani Üstad Hazretleri de böyle muhtelif şekilde okuduğu vakalar mevcut. Yani burada tabi bazen insan anlaşılmayan yerleri izah da edebiliyor. Tabi yani vahiy izah edilebiliyorsa sünihat nevinden diyor Risale-i Nurlar için. Sünihat neden izah edilmesin? Tabi o da izah edilebilir. Ama burada temel disiplinlerden konuyu taşmamak e, buralar çok elzemdir yani. Hani izah de konunun ne anlatmak istediğini de çok alt planda bırakırsan zaten orayı okuyup izah etmene gerek kalmaz yani. Okuma git kendin başka bir şey anlat da denebilir ona. Yani izah şu cihette biraz elzem gibi geliyor. Şimdi muhalif insanlar durmuyor. E, bir ateist, deyiz kadrosu var. E, bu sadece Türkiye bazı da değil. Dünya bazı. Şimdi böyle insanlar sürekli dinin altını kazımaya çalışıyorlar. Dışarıdan başarılı olamayınca içeriden giriyorlar. Hadis yoktur diyorlar. Peygamber sünnetine ne gerek vardır diyorlar. Yani iyice altını kazmaya çalışıyor. Şimdi e, biz bu tür adamları da e, hakikatleri izah ederek burası doğru değil diye uyarmazsak takip eden insanların da aklı karışır bu sefer. Bu yüzden izah bu cihette de elzem olabilir. Çünkü muhalifler durmuyor. Hep çalışıyorlar. Tekrar söyleyeyim yani bunları yaparken izahlar, e, tasvirler bizi hakikatten uzaklaştırmaması lazım. Meşru olan yolları kullanarak hem kendi nefsimize hem yardımcı olmaya çalıştığımız arkadaşlara hakikate ulaştırarak bir yol açmamız Ediyor. Tekrar hatırlatayım bunu yaparken kişiyi ana konudan da uzaklaştırmamamız lazım. Yani meleklerin varlığıyla ilgili bir konuyu Risale oradan okuyorsak kişiyi o konudan kopartmamamız icap ediyor. Yani oradan iktisada oradan başka yere aktarsan bu sefer insanın aklı gidiyor. Ha, çok güzel anlattı diyor ama ne anladım dediğinde ne anladığını söyleyemiyor. Yani biz buna teknik ders diyoruz kendi aramızda. Anlattığın konunun dairesi içerisinde kalmak. Yani baktığımızda bu hepsi de e, muhtelif bütün anlatım tarzları da hikmetlidir diyebilir miyiz? E, diyebiliriz gibi gözüküyor. Burada şunu unutmamak lazım mesela ben matematik öğretmeniyim. Matematik anlatırken bazen çocuk şunu söylüyor ya ben bu matematikte zorlanıyordum da bana da hoca sevdirdi. Yani burada bazen de rol modelde bitiyor iş burayı da es geçmemek lazım. Yani kişi de kendisine uygun olan düşünceyi yapsa burada bana sorarsanız tıraşından tutun koltuk altının korkmamasına o hakikatleri içinde hissetmesine kadar bunların hepsi bunu kapsıyor yani. Demek ki rol modelde burada çok elzem oluyor. Kişi kendini üzerine düşen işleri de yapsa bu da hakikate daha destek daha faydalı bir şey olur. Şurada yine önemli mesela ben bazı abilerimizi arkadaşlarımızı dinliyorum. Bir Risale Nur'daki hakikati izah ediyor. Gerçekten İçimden diyorum ki abi anlat ya bak böyle anlayamamıştım. Bazıları da böyle izah ediyor, ederken böyle hakikat gerçekten katlediliyor gibi oluyor. Onlara da diyorum ya keşke bu konulara girmeseydin diyorsun içinden. Demek şu da önemli yani hep izah etmek zorunda da değilsin. Ee, az önce bahsettiğim hani düz okunabilir, dönelle okunabilir, izahlı okunabilir, müzakerele okunabilir. Biz hayal halimde bunların hepsini düzenli yapıyoruz. Mesela üniversiteli kardeşlerle ders gruplarımız var, müzakerele okuyoruz. Günde iki defa e, bir öğlen genç kardeşlerimiz uyandığında vakıf kardeşlerimiz temizlik yapar, kahvaltı yapar. Ondan sonra dönerli okuma yaparlar. Bir de geceyi kapatmadan saat 11 gibi dönerli okuma yaparlar aralarında birer saat boyunca yani de okuyoruz de okuyoruz şahsi okumalarımız da var yani bu bahsettiğimiz tarzların hepsini biz hayranımda deniyoruz. hepsi yerli yerine göre e, elhamdülillah çok faydalı geçiyor bizim için siz dediğin gibi ya deyince dürüm döner geliyor akla öyle değil dönerli ne demek halka oluşturuyor. bir o okuyor bir o okuyor bir paragraf o bir paragraf dönerli o yoksa ya biz öğrenciyiz yani aç bir akla ve mideye sahip zaman tavuk döner geliyor akla dediğin gibi o gelmesin yani mesela cihat gıdıklıyordu az önce döner deyince dairesi böyle baktığınızda o da muhtelif yani. Kimi abilerimiz latince okuyarak izah ederken kimi baktığınızda e, orijinal Osmanlıca halini yazmayı tercih etmişler. E, bu abilerimiz hepsine Allah razı olsun böyle kol kol ayrılmışlar bu cihette. Yani burada şöyle bir şey söylenebilir. Hani bir meslek kısmı var bunun üst kimlik. E, meslek dediğinizde metodoloji gibi ben hayal ediyorum. Bir de meşrep kısmı var. O da alt kimlik. E, meşrep deyince de ruh hali geliyor aklıma. Zaten meslek, e, meşrep kelimesi maşrafadan gelir. Hani su içme şekli gibi de düşünülebilir. Tekrar söyleyeyim meslek metodoloji tarzı. Meşrepte ruh halini. Hani biri duygusaldır, biri akılcadır, biri kalbidir, biri hırçındır gibi meşrebi o şekilde düşünebilirsiniz. Burada meslek ve meşrep çok muhtelif olabilir. Zaten birbirimize aynı olsak garip olur. Burada en önemli şey Üstad Hazretleri benim yolum haktır ama tek hak yol benim değildir diyor. Yani farklı bir meslek ve meşrepte bu hakikati temsil edebilirsin. Ama sadece benimki doğru, diğerleri yanlış, siz ne yapıyorsunuz, ihanet ediyorsunuz dediğiniz anda e, burası üzücü olabilir biraz. Efendimiz Aleyhisselam ümmetimin ihtilafında rahmet vardır demiş. Yani burada çeşitlilik aslında bizim için rahmettir. Hani nasıl ordu bir hava Karadeniz diye ayrılıyor. Yani bizde o hakikatimiz rıza ilahi ama muhtelif olursak daha farklı yerlerde. Gerçekten ulaşılması gereken çok çok çok insan var. Yani ben böyle bazen gece arabayla eve giderken apartmanlara bakıyorum. Diyorum ki benim bu apartmanda bir tanıdığım yok. Bu apartmanda da yok. Bu kafede de yok. Yani barların önünden geçiyorum. Diyorum ki benim bu barda bir tanıdığım yok. Bir arkadaşım olabilirdi diyorum. Heh o eski bir tane bar var. Onun önünden geçince o güvenliği hallettik çok şükür. Ona seviniyorum. Ama bir tane yani onun harici baktığımda tanıdıklarım yok. Diyorum ki ya bu kadar ulaşılacak şey mesele varken Rabb yani kurban olayım hani bizi yetiştir diyorum. Bu yolda yürü. Kürüt, önlü diyor. Çok çok çok önemli bir mesele burada birlik olmamız demek hepimizin bir ve aynı olması demek değil. İşte burası karıştırılıyor. Bizler farklılıklarımız içerisinde beraber olabiliriz yani. E, hep aynı örnek gibi gelmez Umarım yani bir vücudun azaları gibi. Hepsi el olsaydı çok saçma olurdu ama el, kol, göz, el koordinasyonu muazzam bir vücut oluşturuyor ortaya. Yani biz de böyle birlik olacağız. Birlik olmak demek hepimiz aynı olmak zorundayız manasına çıkmasın. Farklı meslek ve meşrepteki kardeşlerimiz birbirini gıybet etmez de birbirine dua etmeye başlar ise eğer bu farklılıklar çok güzel rahmete dönecek. Ben burada esas dikkat edilmesi gereken mesele ruhuna haiz olamayıp şekilcilikte kalmış yani bunu mana olarak yaşayamamış ama futbol taraftarı gibi böyle en iyi benim en iyideyim diyen birilerinin telkinleri ile çok sevdiğimiz dualar ettiğimiz ahirette de yüz yüze bakacağımız kardeşlerimizinle aramızın açılmamasına dikkat etmemiz lazım bak zaten şurası üzücü olur Allah inşallah dua niyetine kabul etsin ya biz madem cennette beraber gidip anlaşacaksak inşallah ya bu dünyada niye anlaşamıyoruz değil mi? Altyazı